نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمره وحلل من لسان يفقه قبله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Vezidna ilmen bi rahmetike ya Geçen hafta sehiv secdesi ile alakalı ahkamı öğrenmiştik. Bu hafta inşallah Rabbimizin izniyle sefer ve sefere bina eden ahkam. Bu şimdi günümüzde fıkının değiştiği bir mesele. Biliyorsunuz önceden insanlar develerle seyahat ediyordu. İşte buna benzer binek hayvanlarıyla seyahat ediyordu. Üç günde, üç ayda, on ayda yol gidiyorlardı. Ama bugün Allah Azze ve Celle'nin insan oğluna ikramıyla beraber insanlar artık deve üzerine gidecekleri aylarca yolu bir gün içinde birkaç saatte gidebiliyor. Peki ne oldu? Yani illet kalktı mı, sefer hükmü kalktı mı? Ne olacak? Yeni iştihatlar inşallah bugünkü meselemiz bu. Salatu sefer Seferdeki namaz İnşallah ilk irdeleyeceğimiz mesele ıstılahta yani şeriatta sefer ne manaya gelir hurucul insanı min vatanihi kasiden mekanın insanın yaşamış olduğu vatanından mekanından kasıtlı bir şekilde çıkması demektir yaşadığı mekandan yaşadığı mıntıkadan çıkmasıdır ıhtelefel fukaha fi takdiriha ama alimler bunun miktarı noktasında ne yaptılar ıhtilaf ettiler bu ihtilafları zikretmeden önce ilk bahsedeceğimiz mesele kasruh salehdir. Ne? Namazın kısaltılması. Seferde iken namazın kısaltılması meselesi. Şimdi seferi adam dört rekatlık farz namazlarını iki rekat kılar. İşte bunun hükmü nedir? Vacip midir? Değil midir? Buna benzer meseleler inşallah şimdi geliyor. Şere şeriatta Kasır yani bu kısaltma dört rekatlik namazı iki rekat şeklinde kılmaktır. Bunun meşruiyeti noktasında Nebi Salasın sünnetinde birçok hadis varit olmuştur. Bu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani seferdeki kişinin namazını kısaltarak kılması kitap, sünnet ve icma ile ulema yanında sabittir. Peki namazı kısaltmanın hükmü nedir? İlim ehli burada ihtilafa gittiler. iki görüş üzere. İki görüşe ayrıldılar. Birinci görüş, bu ruhsattır, ruhsattır, namazı kısaltmak caizdir dediler. Ki bu cumhurun görüşüdür. Ruhsattır, caizdir dediler. Kim? Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler. ثم اختلفوا sonra da bu grup, şunda ihtilaf ettiler. هَلَا الْاَفْدَلُ الْقَصْرِ itmam, الْاِتمَامِ اَوْ هُوَ مُخَيَّرِ Kısaltmak mı faziletli, yoksa kısaltmamak mı, yoksa muhayyer mi bırakılmış kişi? İsteyen kısaltır, isteyen tam mı kılar? Birinci görüş, bunun ruhsat olduğu ve Müslüman isterse, irade ederse bununla ne yapabilir? Amel edebilir diyenler. Ve ekseri ulema, cumhur ulema namazı seferdeyken kısaltmanın e, caiz olduğunu söylemiş, ruhsat olduğunu söylemiş. İkinci görüş... Şimdi birazdan ikisinin delillerini birbirle kıyas edeceğiz, münakaşaya sokacağız. Onların cevaplarını, onların cevaplarını birbirine arz edeceğiz inşallah. İkinci görüş ise annel kasru azime azimettir. El vacibun ve la Bunlar vaciptir dediler, tam kılmak caiz değildir dediler. Bunlar vacip hükümüne gittiler. Yani seferdeki bir adam dört rekatlık farz namazlarını ne yapamaz? Dört rekat ya ben istiyorum, benim takvam fazla ben daha fazla amel et etmek istiyorum. Hayır. Bu grup dediler ki vaciptir. Kesinlikle kısaltması gerekir. Kim? Mezhebu Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin mezhebi. Ve kavlu indel malikiyye Malikilerin yanındaki diğer görüş ve mezhebu zahiriyye Zahirilerin gittiği görüşte budur gene. Bunlar da şuna gittiler. Eğer vacip ise bu, bir kişi namazını kısaltmazsa, seferdeyken tam kılarsa, namazı batıl olur mu, olmaz mı? Şimdi hepsi inşallah tek tek gelecek. İki fırkanın delilleri ve birbirleriyle olan münakaşaları. Vacip olmadığını söyleyenler dediler ki, Allah ayette şöyle diyor, وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ Yeryüzünde... Gezdiğiniz zaman فَلَيْسَ aleykum جُنَاحٌ Size bir beis, bir zorlama, bir sıkıntı yoktur. Neyde? اَن تَقْصُرُوا مِنَ in اِنْ Korktuğunuz zaman namazı kısaltmakta size bir beis yoktur. اَنْ, يفتين, أَن, أَن يَفْتِينَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sizi fitneye uğratacaklarsa ve siz bundan korkuyor iseniz ne yapmanızda namazı kısaltmanızda bir beis yoktur dedi Allah. İşte ne alakası var şimdi bunlar nasıl istediler etmişler? Kalu dediler ki nefül cünah yaktadi rafül ism. Hiçbir beysin olmaması demek kişiden günahı kaldırması manası demektir dediler. Yani isterse yapar. Vucubiyet yok burada, farziyet yok, emir yok burada dediler. Wal ibahatülal vucubu wal azime. mübahlık da bir şeyin mübah olması da onun vacipliğini delal etmez dediler vaciptir diyenler de bu ayete üç yönden reddiye verdiler. Ayeti inşallah söyleyeyim. Nisa suresi 101. ayet. Evvel, ennehu la yusallim bi'enne nefkil jünahü khasum mubah, bel yeste'milu ketherike fil vacib. Dediler ki bir şeyin mübah olması illa vacip olmadığı manasına gelmez. Bazı mübah şeyler vardır ki onlar vacip hükmündedir dediler. Birinci yönden. Ve Allah Teala mesela ayette dedi ki: Bu ayette Bakara Suresi 158. ayet. Diyor ki her kim hac beyti hac ederse ya da umre yaparsa onun diyor tavaf etmesi, sefa ve Merve arasında tavaf etmesinde bir beis yoktur. Bakın diyor burada la cinah diyor. Aynı lafız gelmiş. Bir beis yoktur. Önceki ayette de böyle demişti. Ama Hadislerde sabit olduğu şekilde Safa ve Merva arasını taf etmek haçın farzındandır. Bunu yerine getirmeyenin haçı kabul olmaz. Dediler aynı lafıza geldi ama bu mübahlık neye delalet etti? Vücubiyete aynı şekilde sizin dediğiniz gibi de namazı kısaltmak ruhsat değildir, vaciptir dediler. Onlara karşılık verdiler. İkinci yön dedikleri Ennel muradu bil kasrı fil aya kasru heyyeti salafil hafi min Mentara Kelkia mı var ruku? Bu ayette Allah demiş diye birinci ayette. Eğer korkarsanız kafirler sizi fitneye uğratmasından namazı ne yapın? Kısaltmanızda bir beyis yoktur. Burada namazı rukusunun secdesini kısa tutmanızda bir beyis yoktur. Yoksa dört rekatlık namazı iki rekat şeklinde değil yani. Böyle bu yönden cevap vermişler onlara. Üçüncü yön ise demişler ki. Burada demişler Allah korku şartı getirmiş. Yani bu namazı kısaltmanın bir çeşidi, bir sebebi ama sadece sebep bu değil. Birçok sebebi olabilir bir namazı kısaltmanın. O yüzden dediğiniz manada ne değildir dediler. Delil teşkil etmez ruhsat olduğuna bu vaciptir diye ısrar ettiler diğer grup. Aynı şekilde namazı kısaltmadan sorulduğu zaman Ya'l İbni Umeyye'den geliyor hadis. Ömer radiyallahu anhuya anhuya Fekale Ömer, dedi ki Sadakallahu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sada sadakatun Allahu biha aleykum. Kim için diyor? Namazı kısaltmak için diyor. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Fekbeluhu sadakatehu. Allah'ın sadakasını alın diyor. Yani seferdekinin namazının kısaltılması nedir? Allah Azze ve Celle'nin okula verdiği sadakadır. Biz kimiz ki Allah'ın sadakasını almayacağız? Öyle değil mi? Ne diyor? Fekbeluhu. Kabul edin emir gelmiş. Dediler ki bizim dedi her bütün deliller bizim dediğimize çıkıyor. Seferdeki adam ne yapması gerekir? Namazını kısaltması gerekir dediler. Gene cumhur yani caizdir, ruhsattır diyenler dediler ki bu bahsettiğiniz hadis şudur dediler. Yal İbni Umeyye Kale dedi ki Kultüli Ömer İbni Hattab. Ömer'e bu ayetten sordum. İlk okuduğumuz ayet vardı ya. Kafirler size fitneye uğratmaya korkarsanız orada namazı kısaltın. Fakat Emnen nes? İnsanlar eman içindeler dedi Ebu Yala. Fakale acip dümin me acip de minhu. Sen tacrib ettiğin şeyi ben tacrib ediyorum diyor Ömer Adilan. Fakse altı Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem amdalik. Peygamber s s. ben sordum bundan. Fakale sadakatun tasattakallahu bi aleykum fakale sadakata. Az önce kâdise Allah kabul edin. Kale dediler ki ve tabiru anil kasri biz sadakat yedül al al-Jabaz. Lâne şân fi sadakat tatwul la izam al Dediler ki tamam bu Allah'ın sadakasıdır ama neyi gösterir sadaka nedir? Nafiledir öyle değil mi? Nafiledir dediler o yüzden vücubiyeti delalet etmez sizin, gibidir, sizin dediğiniz gibi. Bu sadece müstehaptır dediler ve neyi savundular? Caiz ruhsat olduğunu savundular. Şimdi ben meseleyi devam edeceğim. İnanın kardeşler bu üç sayfa devam ediyor. Onlar öyle dediler, bunlar böyle dediler. Onlar onlara öyle cevap verdiler, bunlar bunlara böyle cevap verdiler. Sonuç itibariyle hepsinin de yanında ne var bu sözü söylerken? Delil var, kavil var. Hiçbiri ne yapmıyor? İşkembesinden bugünkü asırdaki insanlar gibi heva heveslerinden ne yapmıyorlar? Bununla amel etmiyorlar. Herkes ne yapacak? Basiret üzere yaptığı şeyi bilecek. De ki dekihâzi sebîli ed'u ileyhi ona çağırırım bu benim yolumdur ki ale basîratin basiret üzere buna çağırırım ve men ittebe'ani bana tabi olanlar da basiret üzere tabi olurlar. Yani yaptığımız her işte basiret üzere olacağız ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına ne yapabilelim? Başabilelim. Peki bu kadar ihtilaptan sonra yani öz olarak racih ne diyeceğiz? Bir bunlar böyle dedi, bunlar bunlara böyle cevap verdi, bunlar bunlara Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Siz de gördünüz. Şimdi söyleyeceğim hangi görüşü kabul ettiğimizi. Zaten birazcık da yaptığım mukaddimeden anladınız. Raci olan cumhurun yanındaki asıl kabul edilmesi gereken görüş nedir? Vacip olduğu görüşüdür. Vacip olduğu görüşüdür. Şimdi inşallah onu izah edeceğiz. Ve'le haderak, haderak, haderak, li edilletil ferikatin ve munakaşetihime. Bu iki fırkanın delilleri ve münakaşasını zikrettikten sonra... وَلَا يُسَلِّمِ مِنْ اَدِلَّةِ الْجُمْحُورِ اِلَّا فِيهَ لَا اُزْمَنْ وَا عَيْشَ مُتَعَوُول۪ينَ فِي مَقَبِلِ الزَّوَاهِرِ الْاَحَدِسِ Osman'dan, Ayşeden gelen hadisleri tevil ederek ve Ayşeden aynı şekilde Ömer ve İbn Abbas'tan gelen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiile devam ettiğini gösteren bütün hadisler meselenin özü olarak neyi gösteriyor? Sefer halindeyken namazı kısaltmanın vacipliğine delalet ediyor. فَالَّذ۪ي يُلْهِرُ عَنَّ الْقَوْلَ bilvucub قَو۪ي Kuvvetli olan görüş vacip oldudur. وَيَسْتَثْنَى مِنْ ذَٰلِكَ مَنْ صَلَّ خَلْفَ Ama bu vacibiyetten ne istisnadır? Biz dedik ki seferdeki adam dört rekatlık namazı, dört rekat kılamaz, iki rekat kılması lazım. Peki bu, bu durumdan, bu hükümden ne istisna? Hayır. Doğru. Geleceğiz oraya da mukim imamın arkasında namaz kılan kişi imam mesela mukim biz seferiyiz ama adam mukim sefer halinde değil bize namaz kıldırıyor ve dört rekatlık namazı kıldırıyor biz de ona tabi olduk biz iki rekat kılıyoruz seferiyiz diye imamın arkasında ikinci rekattan sonra kendi kendimize selam veremeyiz bu durum nedir İstisnadır. birazdan inşallah bunun da izahatı hadislerle beraber gelecektir peki ulemanın yanında seferilik halinin mesafesi nedir Bugün herkes bir şey söylüyor. Herkes bir ölçü birimi getirmiş. Mezheplerin görüşleri var. Peki bunların asılları nereden çıkmış? Hangisi kuvvetli, hangisi zayıf? İhtilaf-ı ehlil ilim fi tahdidil mesafe. Mesafenin sınırı noktasında ihtilaf var ilim ehli arasında. Üç görüşte ihtilafta bulunmuşlar. Üç görüş. Birincisi seferiliğin mesafesi 48 mildir o da 85 kilometreye tekabül eder demiş birinci grup. Onlar kim? Ve bihi kâle ibne Ömer ve ibne Abbas velhasenul basri ve zuhri ve mezhebu malik ve leyth ve şafi ve ahmet ve ishak ve abu sevr. Bu saydıklarımızın mezhebi neymiş? 85 kilometreden sonrası seferiymiş onun yanında. Onların hüccetleri ise şu hadis Ömer ve Abbas kana yoksiran onlar namazlarını kısaltıyorlardı fi e arbaati burut 4 burutta namazlarını kısaltıyorlardı. Burut bir ölçü birimi. 1 bir burut 4 farsah yapar. 1 fersah da 3 mile tekabül eder. 1 mil de 1.8 kilometredir. Yani yuvarlak hesapla 1 mili 2 kilometre sayarsak 1 farsah 6 kilometre yapar. Bir burutta da dört fersah yaptığı için 24 kilometre. Çarpıyorsun yani birbirle üzerine ekliyorsun. Bunu aldılar, bunun üzerine başka bir hadisi daha birleştirerekten toplamını 85 kilometreye çıkardılar ve dediler ki sınırı 85'tir, 85'ten sonrası nedir dediler? Seferi hükmündedir dediler. İkinci görüş ise namazı kısaltmanın mesafesi üç günlük. Üç gecelik yol gitmektir dediler. Bunu kıyasla çıkardılar. Kim bu görüşte? Abdullah İbni Mesud, Suveyt İbni Gafle ve, İbra ve İbrahim el-Nehai ve Şabi ve Sevri. Aynı zamanda Ebu Hanife'nin mezhebi de bu. Yani kişinin seferi olması için üç günlük yol gitmesi lazım dediler. Üç gecelik. Ama bunların görüşüne göre bugün hiçbirimiz seferi olamayız. Uçakla Amerika'ya 18 saatte gidiyorsun, 20 saatte gidiyorsun. O zaman Amerika'ya bile gitsen sen seferi olamazsın bu görüşe göre. Bu zayıf. Bunlar kıyasla yaptılar. Kıyas maal farik. Kabul olunmayan bir kıyasa gittiler. Peki neyi kıyas ettiler? Neyi hüccetleri? Dediler ki hadis -i İbn -i Ömer anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. La tusafirul mar'a selâ setu eyyem illâ ma'azî Bir kadın üç gecelik mesafeyi mahremi olmadan yolculuğa çıkamaz dedi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kadın mahremi, haram yanında haram olmayan bir erkeği olmadan tek başına üç gecelik bir mesafeyi ne yapamaz dedi ne bir salasalem yolculuk yapamaz yolcular çıkamaz. Bu hadisi delil alarak dediler ki öyleyse buradan kıyas ederek deriz ki biz seferde de namazı kısatmanın yani seferi haline gelmenin müddeti sınırı mesafesi üç günlük yol gitmektir dediler. Aynı şekilde Ali ibn Ebi Talip'ten gelen ayakları, mesleri üzerine mes etme hadisinde de şöyle dediler. Bu da bizim delilimizdir dediler. Ce nebi sallallahu ve ve lil ve ve lil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakların mes olayını anlatırken mukim olanın süresi bir gündür diyor. Ama seferdeyseniz ayağınıza mes ederseniz yani ayağınıza abdest aldıktan sonra mes giyerseniz veya çorap giyerseniz onun üzerine seferdeyken üç gün boyunca ne yapabilirsiniz? mesedebilirsiniz Ama mukim adam bir gün, 24 saat boyunca yapabilir. İşte bunu da kıyas ederek dediler ki, bir adamın seferi olabilmesi için üç günlük yol gitmesi lazım dediler. Bu ikinci sınıfın görüşüydük. Üçüncü sınıfın görüşü, dediler ki seferiliğin sınırı yoktur dediler. Seferilik genel bir isimdir. Öf de nasıl algılanmışsa yani örfümüzde hangi yolculuk sefer olarak ifadelendiriliyorsa o yolculukta Müslümanın namazını kısaltması caizdir dediler. Kimin mezhebi? mezheb zahiriye zahiriyye, zahiriler. Ve aktarahu şeyhul islam ibni teymiye. teymiye, o aynı şekilde bu görüşe gitmiş. Ve tilmizihu ibnül kayyum. Talebesi ibnül kayyum rahimahullah da bu görüşe gitmişler. Onlar neyi delil edinmişler? Şu ayeti demişler ki, قَوْلُهُ Teala, وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ <جُنَحٌ> Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman size bir beys yoktur. entaksuru تَقْصُرُ مِنَ Namazı kısaltmanızda. Bu ayetin zahirini alaraktan demişler ki yolculuğa çıkan kişinin namazı kısaltmasında yani bunda bir sınır yok. yani Ne diyor? Yolculuğa çıktığınızda ayetin zahiri neyi gösteriyor? Umum. Yani bir sınırlama yok. O yüzden dediler ki sınırı olmayan bir şey nasıl olmayan bir şey biz sınır getiremeyiz dediler. İsterse sahabenin sözü olsun. O yüzden ucu açıktır dediler. Örfte de nasıl algılanmışsa sefer o seferiliktir. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizde Türk toplumunda hangi yolculuk sefer olarak kabul ediliyorsa o seferiliktir kardeşler. Gerek buradan Tuzlu'ya gitmek bizim örfümüzde seferilikse biz seferiyizdir. Şehirden çıkmak şart değil. Medine dediğimiz şehir... ...bu bağcıların... ...onda biri kadar bile yoktu. Medine dediğimiz şehir. Ve Nebi bir aleyhi ...şehirden çıktıktan birkaç mil sonra ne yapıyordu? Namazının seferi kılıyordu. Şimdi o hadisler tek tek gelecek. Bunların hepsi neyi gösteriyor? Bu örfü her topluma... ...her işte... ...kavmin durumuna göre değişecek bir şey gösterir. E, peygamber orada Medine'den çıktıktan... ...üç beş kilometre sonra Ne yapıyordu? ...seferi kılıyordu. O zaman biz şunu mu diyeceğiz? İstanbul şehrindeyiz. İstanbul şehrinden çıktıktan sonra... 3-5 kilometre. İyi de... ...İstanbul bitiyor, İzmit başlıyor. Arada boşluk yok ki. Sınırı Tuzla. Hemen yanında Yeni Mahalle Çayırova var. Biri İzmit, biri İstanbul yan yana. Arada bir tane otoban geçiyor, o kadar. E şimdi nasıl olacak peki bu hüküm? Demek ki seferilik ne? Örfi bir kavram. Yani bizim örfümüzde hangi yolculuk seferilikse... İşte o yolculuğu bizim namazımızı kısaltmamız nedir? Caizdir. Hatta az önce bahsettiğimiz ihtilaf da olduğu gibi ikinci görüş ve bizim tercih ettiğimiz görüş olan görüşe göre vaciptir. Yani kesinlikle ne yapılması gerekir? Namazın kısaltılması gerekir. Ve dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bahsedilen diğer şeylerde olduğu gibi çok fazla mesafeler olmamasına rağmen belli yerlerde namazı cem etti namazı kısalttı o yüzden dediler bunun sınırı yoktur ve şu hadisi getirdiler An, e, an Enes gale, dedi ki Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 millik yola çıktığı zaman 3 mil neydi bir mil? 1 mil 1.8 kilometre 3.000 ne yapar? 5.4 km, km. Yani 5.5 kilometreden sonrası seferi peygamber kılmış. Enes'ten geliyor hadis. Ya da 3 fersah. Az önce onu da bahsettik. Sallarak atein o zaman 2 rekat kılardı. Bu hadis nerede geçiyor kardeşler? Sahih-i sahi Muslim'de geçiyor. Ve... Hafız İbn Hacet bu hadis için diyor ki: "Huva asahhu hadisi vârida fi beyâni Bu meselede namazı kısaltılması meselesinde vârid olan en sahih hadis Enes'in hadisidir diyor. Hafız İbn Haca. O da hangisi ne diyor? 3 milden sonra nebi sallallahu aleyhi ne yaptı? Medine'den çıktıktan sonra 3 mil sonra yani 5,5 kilometre sonra ne yaptı nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Seferi kıldı. Bu da şunu gösterir. Bizim yaşadığımız bölge olan muhit olan yerleşim biriminden ama ben şehri kastetmiyorum yerleşim biriminden çıktıktan beş buçuk kilometre sonra ne olur Müslüman seferi hükmünü alır Allah en iyisini bilendir ve bu saydığımız bütün görüşlerden sonra racih olan huve üçüncü görüş yani İbn-i ve İbnül Kayyum'un ve zahirilerin gittiği görüştür Ayet Bakara suresindeki ayet. Az önce numarasını vermiştim ya. Nisa suresi 101. Bir... Pardon. Tabii, tabii tabii. Nisa'daki ayet. Bakara'daki değil. Hı -hı. Nisa suresi 101. ayet. Demek ki sonuç olarak anlaşılan, seferdi isimlendirilen, örfte sefer olan her yolculukta bizim namazımızı kısaltmamız nedir? Caizdir. Bu içtihadi bir meseledir güzel kardeşler. Yani bir Müslüman içtihat edip Namazın kısaptı diye kimse onu fasıklık lafı ne yapmasın, itham etmesin. Hesabını ne yapacaktır? Allah azze ve celle kıyamet günü verecektir. Nasıl? Ben şimdi burada beyan ediyorum size delilleriyle bu görüşümü. Allah'a da yarın bunun hesabını vereceğim. Rabbim bana diyecek ki: "Sen bunu derken hangi kavle dayanarak dedin?" Ben ne de diyeceğim? Resulü'nden gelen şu hadisten dolayı ki ulema da buna en say hadistir diyor. Buna binaen ya Rabbi ben buna seferidir dedim. O yüzden ne yapacağız? ...delilini bileceğiz, ona göre amel edeceğiz. Peki, bu meseleyi anladık. Seferin ne manaya geldiğini anladık. Peki, seferilik nerede başlar? Namaz kısaltma nerede başlar? اَجْمَعَ اَهْلِ الْاِلْمِ عَلَى اَنَّ الْمُسَافِرِ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَبْدَى قَصْرُ صَلَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ Beldesinden ayrıldıktan sonra... Yani yolculuğa çıktıktan sonra yerleşim birimini terk ettikten sonra artık ne yapabilir? Namazını kısaltabilir. Ama bazıları şöyle yapıyor. İşte diyor yola çıkacağız, Bursa'ya gideceğiz diyor mesela. Adam evinde daha çıkmamış İstanbul'da. Dur diyor öyleyle ikindiyeceğim edelim diyor. Bu caiz değil. Bu doğru bir fiil değil. Sümmektalefu fî cebazil kas gâble zâlike alâ İşte bu doğru değil dediğim işte bu meselede yani kişi yolcular çıkmadan önce Bursa'ya İstanbul'da evindeyken namazı cem eder mi edemez mi Alimler iki görüşe gitmişler Cumhur Cumhurun mezhebi Caiz olmadığıdır ki burada tercihimiz de cumhurun kavlidir Ne? Kişi daha yerleşim birimini terk etmeden ne yapamaz namazını? Kısaltamaz Onlar hangi hadisi getirdiler? Enes bin Malik'ten gelen hadisi delil getirdiler. Dedi ki Enes bin Malik... ...salleytuz zuhre ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmedine arbaan. ...öğlen namazını peygamberle Medine'de dört rekat kıldım. ...ve bizzul huleife rekateyn... ...sonra da zul huleifeye gitmişler... ...Medine'nin dışında başka bir bölge... ...orada iki rekat kıldık diyor. İkinliği. Bak yola çıkacağız Nebis Asaf çünkü niyetli... ...niyetlenmiş artık... Ama yola çıkacağız diye ne yapmamış? Medine'de namazı kısaltmamış. Veya Cem meselesi şimdi gelecek kısaltmamış. Nebis alsam mukim kılmış Medine'de yolcular çıkıp yerleşim bir uzaklaştıktan sonra ne yapmış namazını? İki rekat kılmış. De cem, Geliyor. Demiştim, çıkıp, çıkıp, cem, taksir yani. Taksir yapılması. Cem'in nerede caiz oldu şimdi gelecek. Özür dilerim orayı düzeltelim Taksir yapılmaz. Yani namaz kısaltılmaz. Mukim kılın Tamam. Peki kısaltmanın müddeti nedir? Yani bir beldede seferi olarak kalmanın müddeti nedir? Kaç gün seferiliktir? El musafir la yazalu yukassiru salâ seferihi. İşte asıl mesele bu. Kişi seferi bitmediği müddetçe nedir? Seferidir. Bunun bir sınırı şimdi olmadığını ispatlayacağız inşallah. Kişi seferde olduğu müddetçe seferilik hali onun için devam eder. Heda emrun mezkutun minhu fişşer'il. Şeriatta hiçbir nas yok bunun sınırı noktasında. Yani seferiliğin hükmü şudur dememiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şudur veya şu kadar gündür ayette Allah azze ve celle belirtmemiş. Bunun bir müddeti yok. Ve lisefihi hadis sarih an Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Aleykum ve kıyasu al tahtidinde ayfın indahel ilm ilim ahlinin yanında böyle bir kıyasla seferiyle müddet belirlemek nedir? caiz değildir kıyas ma al faraktır. Peki nedir uleman ihtilafı burada? Birçoğu görüşten 11 tane görüşten biz dört tanesini özetleyeceğiz. 11 görüşe gitmişler, asıl olan dört tanesiyle özetleyeceğiz inşallah. Birincisi izen uyal ekaame, aktarumini arba ayyemlem yukasir. Eğer dört günden fazla seferi olmaya niyetlenirse bir kişi namazı kısatmaz demişler. Cumhurun mezhebi bu. Malikiler, şafiler ve Hanbeliler. Ancak malikiler ve şafiler dediler ki dört gün Evet 4 gün Hanbeliler sadece burada bir ihtilaf ayrıldılar Bir kavuş söylediler Dediler ki 11 gün olursa dediler Hani bir 4 gün Gelmiş Hanbelilerden bir de 11 gündür diye iki görüş varit olmuş Onlar bazı hadislerden Kıyas yaparak deliller çıkarmışlar Ben şimdi tek tek birbirleri ihtilaflarını getirmeyeceğim Birçok mesele var ders uzar Yoksa bitiremeyiz bugün dersi Ama sonuç olarak ellerinde çok Sarıf bir delil yok sadece bir yerlerden kıyas ederek çıkarmışlar. İkinci görüş, izenni yer ikame 15 yuman lem yokser. İkinci görüşte 15 günden fazla kalmayı niyetlenirse o zaman demişler ne olmaz? Bu kişi seferi hükmünde olmaz. Bu kimin görüşü? Ebu Hanife'nin görüşü. Ve Ebu Sevr'in görüşü. Onlar da Enes'ten gelen hadisi delil edindiler. Diyor ki "Kharecna me Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min medine ila Mekke." Nebî sallallahu aleyhi beraber Medine'den Mekke'ye çıktı. Fakane yusallerek ateynerek ateyn 2 rekat 2 rekat kılıyordu. Hatta raca'na ilel Medine. Fak Medine'ye dönene kadar. Kîl lahu denildi ki: "Akum akumtum bi Mekke şey'en?" <gülüyor> Siz Mekke'de hiç hani şey yaptınız mı? Ne kadar kaldınız yani? süresi nedir bunun? Akimna biha 10. 10 gün kaldık dediler. Ve fi başka bir lafızda 10 eyem ayyam kısır sala. 10 gün biz namazı kısalttık diyor. 10 günden sonra ne yapmışlar? Ee, normal mukimmiş gibi kılmışlar. Böyle hadis geliyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette akam Resulullah sallallahu aleyhi Mekke Me, Mekke'nin fethedildiği yılda o senede Nebi sallallahu ne ve sellem yapmış 15 ayarı 15 gün namazı kısaltmış. Çünkü neredeydi? Asıl, asıl yurdu Mekke'ydi bakın. Nebi sallallahu Sonra Medine icret etti. Oraya ikamet ettiği için Mekke'ye geldiğinde ne yapıyordu? Seferi kılıyordu. Niye? Mukim olduğu yer neresi? Medine'ydi. Medine bu rivayette de 15 gün dediği için bu görüştekiler yani Ebu Hanife ve Ebu Tavr demişler ki 15 günden fazla kalan kişi seferi olmaz. 15 günden sonra ne yapar? Mukim olarak tam namazlarını ikame eder demişler. Üçüncü görüş demişler ki Misafirin yolculuğu bitmediği müddetçe namazı kısaltması da bitmez. Bu kimin görüşü? Hasan Katade ve İshak ve İbn Teymiye'nin görüşüdür. İbn Abbas'ın hadisini delil aldılar. Gal dediler ki: "Ekamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 19 Nebi 19 gün namazı kısalttı. Bak başka rivayette de 19 gün geliyor. "Fe nahnu iza safarna fa aqamna 19 qassarna." 19 gün biz de onunla beraber ne yaptık? kısalttık diyor gene Cabir'den gelen hadis e Tebuk'ta de 20 gün ne yapmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferi kılmış kısaltmış namazı şimdi sorun nerede çıkıyor işte mesela burada 20 demiş birinde 19 birinde 15 kime ne ulaşmışsa demiş ki 15 gündür ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada 15 gün seferi kalmış bir yerde 20 gün kalmış e bir yerde bir sene seferi kalsaydı ne olacaktı Asıl mesele bu. Ki sahabenin şimdi fiili noktasında inşallah rivayetleri aktaracağız. Ama sonuç olarak bizim kabul ettiğimiz racı olan görüş hangisi? Kişinin seferiliği devam ettiği müddetçe namazı kısaltması da ne yapar? Devam eder. Şimdi bunun delilleri ne? Peki bizim bu sözümüzün delili ne? Fe'en İbni Ömer ennehu... İbn Ömer şöyle yapmış. Akama bi Azerbaycan 6 ay. 6 ay Azerbaycan'da kalmış. Kardan dolayı mahsur kalmış. Fakane yusalli rak'aten. 6 ay boyunca namazı kısaltarak kılmış. Şimdi bu nerede geçiyor? İsnadun sahih Beyhaki tahric etmiş. İmam Ahmed Müsned'inde tahric etmişler. 6 ay boyunca ne yapmış? Azerbaycan'da seferi kılmış İbni Ömer, sahabenin biliyorsunuz en fakihlerinden bir tanesi ve sünnete en çok bağlı olanlarından bir tanesi. Gene buna benzer sahabenin fiilleri var. İki sene boyunca, iki sene boyunca Nisa burada Enes İbni Malik kalmış. İki rekat kılmış iki sene boyunca. Bu Enes İbni Malik sahabenin büyüklerinden. Gerçi bunların isnadı zayıf. Son söylediğimin isnadı. Ama diğer sahih rivayet de olunca ne oluyor? Birbirini destekledikleri için bütçet özelliği kazanıyorlar. Bu ve buna benzer diğer benim zikretmenim birçok nakil var. Uzuyor ders. O yüzden bir an önce geçmem lazım bu konuları. Hepsi neye delalet ediyor? Seferilik hükmü devam ettiği müddetçe namazı kısaltmak da devam eder. Bunun günle sınırlamak ne değildir? Doğru değildir. Vallahu alem Allah en iyisini bilendir bu meselede. misafir olan, seferi olan kişinin mukim imam arkasında namaz kılması. İza dekhal el musafir fi salatin ruba'iyye dört rekattık bir namazda imamın arkasına durursa, kalfe imam mukim, fe la yekullu min salatetu halat. Üç hal dışında ne olmaz? Onun arkasından ayrılması yani dört rekattan az kılması caiz olmaz. Ama üç durum var ki istisna. Evvel en yudrike ma'al imam selatı ev erberek ar adı. Mesela imamla namazın tamamına yetişememiş. Üç rekatına yetişmiş ve iki rekatına yetişmiş. Örneğin mesela. Ne yapar burada? İmam selam verdikten sonra kalkar tamamlar mı? Ne demişler burada? Namazını tamamlar demiş cumhur ulema. İbn Hazm burada onlara muhalefet etmiş. Cumhur neyi delil almışlar? اِنَّمَا جُعُلَ الْاِمَامُ لِيُعْتِمَ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُ alayhi şüphesiz imam size imam kılınmıştır ona ihtilaf etmeyiniz diye nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtilaf edilmemesi gerektiğinden dolayı cumhur ulema ne demişler mukim kişi gelip bir şey kişi seferde olan bir kişi mukim imamın arkasında safa dursa 3 rekatı yetişse ne yapar kalkar 4. rekatı da yerine getirir demişler <gülüyor> alimler Misafir kişinin yani yolcu olan kişinin mukim imam arkasında namazını onunla beraber kılması noktasında icma etmişler. Burada alimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur kardeşler. Peki sefer hükmüyle alakalı başka bir mesele. Hel tusalli'n-nawafil fi's-sefer? Seferde nafile kılar mı? Müslüman seferi ise nafileleri kılar mı? alimler burada da ihtilaf ettiler hadislerin zahirinden dolayı beş görüşe gittiler yine dedi ki bir, birinci sınıf nafile namazdan mutlak olarak men edilmiştir müslüman dediler seferde sadece farzları kılar dediler kim? İbn Ömer'den gelen hadis İbn Ömer diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde ben beraber seferdeydim ve onun diyor nafile kıldığını görmedim İbni Ömer'den rivayet geliyor ikinci grup dediler ki caizdir mutlak olarak mutlak anlamda caizdir dediler ve cumhur bu görüşte onlar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve Mekke'nin gün kuşluk namazı kılması rivayetinden istediler ederek böyle bir görüşe gittiler üçüncü görüş mutlak olarak caiz olduğu nafilenin ama revatip sünnetlerden men edildiğidir bunlar da dediler ki duha ne namazıdır tatavvudur yani nafiledir öyle mi ama öğlen namazın ilk sünneti öğlen namazın son sünneti nedir? Revatip müekket sünnetlerdendir. Bu üçüncü grupta dediler ki sizin o getir, ikinci grubun getirdiği delil vardı ya Mekke fethedildiği günü kuşluk namazı kılması. Bu dediler şunu gösterin. Eğer dediler mutlak tatavuğu nafiledense kılınır ama revatip sünnetlerdense kılınmaz. Bu da Şeyhülislam İslam İbni ve öğrencisi İbnül Kaym'un tercihidir ve İbni Ömer'in de görüşü budur dördüncü grupta dediler ki gündüz nafilelerini kılar gece nafilelerini kılmaz bunlar da Abdullah İbni Amir'den gelen hadisi delil edindiler ennehu ra'an Neb nebi sallallahu aleyhi ve sellem min mine ala zahri rahileti haytu teveccahdu biyi bu hadiste de gündüz bu namaz nafile namaz kıldığını ama geceliğin kılmadığına dair rivayeti almışlar ama bunlara da şöyle cevap vermişler nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka sahip bir rivayette ne seferde ne de mukimken vitir namazını terk etmedi. namazı namazda muvakkett revatif bir sünnetti. Öyle değil mi? Bakın nasların hepsi toplanınca hadisler mesele nasıl açığa çıkıyor. Öyle değil mi? Ya burada gene en kuvvetli görüş imamim ya da talebesi İmran Kaymın aldığı görüştür. Niye? Yani naslar buna delalet ediyor. son görüş gelecek inşallah. Tabi buna da amel edebilir. İkisi de kime hangi görüş uygun gelirse. Son görüşte dediler ki aslen dediler caizdir isteyen kılar isteyen kılmaz dediler. İbni Hacer'in gittiği görüşte budur. Kendisi Fethülber'de bunu izah etmiştir Hafız İbn Hacer. Wallahu alem Allah en iyisini bilendir ama dileyen ne yapar? Seferdeyken nafileyi terk eder. Dileyen ne yapabilir? Kılabilir. Kimse kimseyi kınayamaz bu noktada. Çünkü hadisler varit olmuştur. Çünkü vitir biliyorsunuz müekked sünnetlerden yani revatip sünnetlerden Şimdi İbnül Kaym'in talebesi onu söylüyor ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış? Terk etmemiş. Vallahi alem bu konuda yine en isabetli ve amel edilmesi gereken ve aktarılması gereken görüş Hafız İbni Hacer'in görüşü gibi görünüyor. Allah en iyisini bilendir. Peki seferde iki namaz, namazı cem etmek meselesi. Biliyorsunuz cem meşrudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu noktada birçok nakil gelmiştir. Alimlerin icmasıyla cem caizdir. Ama hangi hallerde? Mesela seferde bu seferde namazın cem edilmesi meselesinde ilim ehli ihtilaf ettiler. İki görüşe gittiler dediler ki Arafat ve Müzdelifeden başka bir yerde namazın cem edilmesi caiz değildir dediler. Kim dedi bunu? Ebu Hanife dedi ve İmam Malik'den bir gelen bir rivayet Hasan ve İbn Sirin'in görüşü budur. Onlar da dediler ki inna salate كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz Müslümanlar üzerine belirli vakitlerde fas kılınmış bir şeydi. O yüzden dediler, belirli vakitlerde olan bir şeyi biz tutup vaktinin dışında cem edip de vaktinin dışında kılamayız. Sadece Nebi İsasem Arafa'da ve Müzdelife'de cem ettiği için ne yaparız demişler. Arafat'ta ve Müzdelife'de o da neden? İnerken yoldalar ya, şimdi hacca gidenler bilirler veya umreye gidenler o Arafat'tan Müzdelife'ye gelirken e, o tam e, dönüş vaktinde iki namaz vakti geçiyor yani. Yolda durup kılma imkanı olmuyor. Oraya varmaları lazım belli bir vakte kadar değil mi abi? Evet. Ben doğru hatırlıyorum. Evet. O vakte kadar ulaşamadıkları için ne yapmaları gerekiyor? E, namazı cem etmeleri gerekiyor. Ne Sassam'da cem etmişti. O yüzden dediler ki bu iki yerin dışında namazı cem etmek caiz değildir dediler. İkinci görüş ise yecizul cem'i beynel zuhri ve beynel işe akşamla yatsı, ikindiyle öğleyi, seferdeyken cemetmek caizdir dediler. Bu kimin mezhebi? İmam Malin mezhebi İmam Şafi, İmam Ahmet ve Sevri ve İshak -va ve Ebu -va Sevri ve İbn-i Gene sahabeden bir taife Muaz i̇bn Cebel ve Ebu Musa ve i̇bn Abbas, Abbas ve i̇bn Ömer bu görüşe gitmişler. Bu meselede de dört tane hadisi dört tane sahih senetli hadisi Bukhari Müslümin ittifak ettiği hadisler zikretmiyorum, uzuyor ders Bunlar bunları zikrederek ne yapmışlar? Seferdeyken namazın sadece Arafat ve Müzdelife'de değil seferi olunan her yerde iki namazın cem edebileceğinin caiz olduğunu belirtmişler. Başka hangi hallerde cem caiz olur? Mesela seferi değilken yağmur yağıyorsa elcem cem'u fil matar burada caizdir mal İmamlar bunu belirtmişler delilleri de i̇bn Abbas'tan gelen hadis diyor ki Cema'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyni zuhri vel asr Peygamber ve sellem öğleli, cem etti Vel mağribi <Sessizlik> vel işe Akşamla yatsıyı bil fi Gayri khafin ve la matar Ne korku ne de yağmur yokken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Namazı cem etti. Şimdi bu Hadiste dedi ki matar Niye? Başka bir hadiste yağmur yığa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor namazı cem ediyor sahibi bir hadiste. E İbn-i Abbas da özellikle korku anında ayetle sabit namazın cem edile bir kısaltılması, sefer olmasa dahi korku anında. Aynı şekilde yağmur olması durumunda gene namazın cem edilmesi caiz. İşte bu hadisi delil alarak böyle dediler. İkinci başka bir yer, gene hadisler var. Dört tane hadis getiriyorlar bu meselede tek tek zikretmiyorum. İkinci nokta ise zaruret anında cem etmek. Zaruret anında Cem etmek gene delilleri İbn Abbasın hadisi Salla Rasulallah sallam zühru bilmediğine min ghaire hiçbir şey yokken ne bilsam ne yaptı diyor namazı cemetti. Sahabeden tabinden bir tanesi soruyor İbn Abbas lim niye peygamber böyle yaptı? Madem seferi değildi, madem Medine'de de mukimdi, madem yağmur yoktu korku yoktu neden peygamber namazı cemetti sebepsiz yere? key la yah la ümmetine zorluk olmasın diye ümmetine meşakkat olmasın diye meşakkat anında namazı cem etmenin ruhsatı olduğunu bildirsin diye nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Medine'de namazı cem etti. Vafiha fi hada ruksetun li ahli'l azar Özür ehlinden ne yapar? Bu e, şeyi, günahı eğer cem ederlerse namazı günahı kaldırır. Neden? özür ortaya çıkmıştır ve özür zaruret anında ne yapılabilir iki namaz cem edilebilir. Peki bu ruhsatı kim vermiş? İbn Sirin ve İmam Malik'in asabından eşhab ve Hattab aynı şekilde ve İmam Şafii'nin asabından Şaşi ve İshak el -Mervezi. İmam Şaf'in asabından İmam Harame ve sahabeden bir grup cemaat İbnü'l-Münzir ve İbn Teymiyye bu görüşe gitmişler. Yani zaruret anında ne yapabilir Müslüman? Namazı cem edebilir. Hatta İbn Teymiyye rahimeullah fetava 21 1. ciltte diyor ki: "Vasunnaun vel fellahun. Ticaretle uğraşan şey, sannaun sanatla sanayi bu, Arapçadan gelir sanaa. Yani sanayi ile uğraşanlar ve çiftçiler, "İza fi'l vakti khas meşakke aleyhim" erhas bir vakitte onlara Özel bir vakitte meşakkat olursa mesela en يكون الماء Ba'iden fi fi'l-salah namazı yerine getirecek ikame edecek ama su nerede çok uzakta çalıştığı yerde. Ve idha zahabu ileyhi ve tutahharu watat ta'tal al-amel allazi ihtiyajuna ileyhi. Eğer suya gidip namazı kılarsa ne yapacak? İşleri tatil olacak. Hiçbirini yetiştiremeyecek yusallu fil يُسَلُّوا فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكْ فَيَجْمَعُوا بَيْنَ demiş Bunun fetvasını vermiş. Namazını ne yapar? Cem eder demiş. Ama şimdiki iş yerlerini kastetmiyor şeyh yani. Yani dikkat buyurun inşallah. Önceden kuyular muyular vardı. insanların herkesin evinde su yoktu. Adam suya gitse yol gitmek bir dert, gelmek bir dert. Vakit geçiyor, işler aksıyor, zaman kısıtlı. O yüzden böyle bir durumda dahi Şeyhul İslam İbn-i neye cevaz vermiş? Namazı cem etmeye cevaz vermiş. Aynı şekilde hasta ne yapabilir dediler alimler. Meşakkat anında hasta eğer abdest almak neyse ona zor geliyorsa namazı cem eder. Bunu neye delil getirdiler hastanın namazı cem edeceğine? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe kadın gelip ben istihada oluyorum. İstihada ne bilen var mı? kadından hayızın dışında gelen kandır. Hastalık kanıdır. Hayız kanı değildir. Kadın o zaman namazı terk etmez. İstihada istihada yani hastalık hali. Kadından sürekli kan gelmesi durumu bu bir tane sahabe kadına ağır geliyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyor. Nebi sallallahu aleyhi de ona diyor ki namazını cemetmesini öğretiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Eğer istihada oluyorsa yani çok çok kan geliyorsa Temizlen, da kanını silmesi lazım kadının. Temizlendikten sonra abdest alıp o iki namazı ne yapacak? Cem edecek ve kılacak. Aynı şekilde mesela kadın, racih olan görüş, ulemanın yanında. Hayızdan mesela ne zaman temizlendi? Örnek veriyorum ikindi namazı vaktinde hayızdan temizlendi kadın. Öğlen namazını da kılar, cem eder ikindiyle beraber. Niye? Özür anında cem caiz. Öyle mi? E tamam. Öğlen vaktinde neyi vardı kadının? Özrü vardı. Neydi? Hayızdı. Hayızlık bitti ikindi vaktinde. Özür kalktı. O zaman ne yapabilir? Öğlenle ikindiye cem edebilir. Yani bir kadın akşam vaktinde hayızdan temizlenirse akşamla yatsı şey. tabi yatsı. Ama yok temizlenirse zaten problem. Yok. mesela yatsıda temizlendi. Akşamla yatsıyı cem eder. İkindi de temizlendi. Öğlerle ikindi ne yapar? Cem eder. İşte bu da neyin delilidir? hastalık anında namazı, iki namazı cem etmenin caiz olduğunun deliğindedir kardeşler. Son mesele bitiriyorum inşallah baya uzadı. Cem yapılırken namaz bir ezan okunur, iki tane kamet getirir sahih rivayetlerde olduğu gibi. Rivayetler nerede geliyor? Bukhari Müslim'den ittifakla sahih senetlerle gelmiş. Nebi Salasem seferdeyken emrediyor bir ezan okutuyor, iki kamet getiriyor. Yani ezan okuyorlar Öğlen namazıyla mesela ikindi cem diyorlar. Öğlen için kamet getiriyorlar. Öğlen namazını ikame ediyorlar. Sonra selam verdikten sonra ikindi namazı için kamet getiriyorlar. İkindi namazını ikame ediyorlar. Nebi İslam sünnetinde cem yapılırken namaz tek ezan okunur. iki kamet getirilir. Son mesele namazlar cem edilirken tertibe dikkat edilir. Yani şeriatta her şey bir tertip üzeredir. Ne demek tertip? Biz şimdi öğle ile ikindiyi cem etmeyi niyetlendik cem ediyoruz diye... Tutup da ikindiyi önce kılıp sonradan öğleyi ne yapamayız? Kılamayız. Önce öğlen namazını, son ikindi namazını yapmamız lazım? Eda etmemiz lazım. İnşallah haftaya salatul khaf korku namazı gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعَفَانَا اَنَ الْحَمْدُ alamin. رَبِّ الْعَالِمِينَ سُبْحَانَكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتب إليك شكرا <تصفيق> شكرا <تصفيق> شكرا